Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Hukuk Güvenliği programındayız ve bugün aslında e, gündemi Türkiye'nin gündemine oturan e, Yeni Medya Yasası adıyla bilinen 7250 sayılı yasayı konuşacağız ve. Ee, Konumuz e, birçok üniversitelerde ceza ve ceza usul hukuku dersleri veren doktor Ali Pehlivan, doktor avukat Ali Pehlivan arkadaşımız, bizim de yakın arkadaşımız. Ee, e, yasayı konuşacağız. Yasın getirdiği yeni bir e, yasaklama var mı? Yani yeni bir cezalandırma var mı? E, bu yasa niye çıktı e, yasa ne getiriyor öncelikle yasa nasıl bir düzenleme getiriyor bunları konuşacağız Ali Bey hoş geldiniz hoş gördük e, Sayın Bahri Belen teşekkür ediyorum bu davetiniz için şimdi e, biz de teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için şimdi e, 7253 sayılı yasa internette yapılan yani bir anlamda e, günlük erişimi yaklaşık bir milyonu aşan e, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok gibi e, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının e, yayınlarıyla ilgili e, yeni bir e, düzenleme e, yeni onlara bu e, ağ sağlayıcılara yeni yükümlülükler getiren e, bir yasal düzenleme e, var. Ve bu yasal düzenlemeyle aslında hepimiz düşünüyoruz. Yani ana özgürlük Aslında ilgili bu özgürlüğü düzenleyen basın kanunu var. E, ve şimdi yeni bir yasa. Hatta diyebiliriz ki bunlara paralel olarak birçok anlayabiliyor. E, ara kuruluşlarla ilgili de düzenlemeler var. Şimdi bu yeni yasa e, öncelikle niye çıktı? Ben bu e, niye bu yasanın düzenlemesinin yapıldığına ilişkin e, gerekçeyi şöyle görüyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanı Temmuz ayı başında bir açıklama yaptı. E, Dedik ki işte bir takım e, sosyal medya pl platformlarında internet sitelerinde ee, yani başta kızım Esra Albayrak olmak üzere hakaret e, içeren birçok yayınlar yapılıyor. Ve bu yayınların e, yasaklanabileceği, kontrol altına e, alınabileceğine ilişkin bir açıklama yaptı bu gerekçeyle. E, bence e, tabii e, gerek kızı Esra Albayrak'la, Gerekse ailesinin diğer bireyleriyle ve gerekse Cumhurbaşkanı şahsıyla ve hatta sıradan bir yurttaşla ilgili hakaret içeren yani ifade özgürlüğünü aşıp ifade ve e, açıklama e, özgürlüğünü aşarak e, kişilerin e, özel hayatına, onur ve e, kişiliklerine yönelik. Esasen e, ifade özgürlüğü, düşünceleri açıklama özgürlüğü e, elbette ki e, kişilerin onur ve haysiyetlerine yönelik e, saldırılara izin vermiyor. Kamu sağlığı ve kamuyla ilgili e, bu hakların ihlal edilmesine imkan vermiyor. Yani zaten e, ifade özgürlüğünün, düşünce açıklama özgürlüğünün sınırları var gerek e, Cumhurbaşkanı'nın kızı, ailesi, kendisi diğer, gerekse e, kamu görevlileri hatta herhangi bir vatandaşla ilgili kişilik haklarına yönelik saldırılar içeren, küfür içeren, hakaret içeren e, yazılar, iletiler, sözler zaten suç olaraktan e, yaptırımlanıyor. Peki bu yasa aslında bunun dışında ne gibi e, düzenlemeler getiriyor? E, basın ile ilgili e, anayasadaki basın özgürlüğü anayasadaki ifade özgürlüğüyle ilgili biraz evvel söylediğim Türkçe yasası ve diğer yasalarda zaten e, ifade özgürlüğünü aşan, hakaret içeren ya da e, işte e, şiddeti öven, şiddetin propagandasını yapan, e, bizim klasik olaraktan e, hukukçuların ve artık kamuoyunun söylediği gibi terörün açıkça propagandasını yapan e, açıklamalar, ifadeler, iletiler bunlar zaten 3713 sayılı terörle mücadele kanununda e, yaptırma bağlamış, cez, cezalandırılmış. Şimdi bu yasa bütün bu e, yaptırımların dışında neyi getiriyor? Ee, yani e, belki de e, bunlara da değinmek lazım. Yani e, iletiler içeriği, içeriğinin suç teşkil etmesi halinde yapılacak işlemler, e, kamu otoritelerinin yani polis olabilir, bakanlık olabilir, işte bilgi teknolojileri, iletişim kurumu olabilir. E, bunların müdahalesini gerektiren e, yargıç kararı dışında bunların müdahalesini gerektiren e, veya imkan veren düzenlemeler var mı bu yeni yasada? Önce yasa ne getiriyor? Kısaca onu lütfen siz bize bir açıklayın. Tamam teşekkür ederim. Dediğiniz gibi isterseniz ben kısaca bu 7253 sayılı kanunun yani 30 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve büyük oranda yürürlüğe giren, büyük oranda yürürlüğe giren diyorum. Çünkü bazı hükümleri bakımından yürürlük tarihini 1 Ekim 2020 tarihine ertelemiş kanun koyucu. Dolayısıyla büyük oranda yürürlüğe giren 7253 sayılı kanun genel olarak neler getirmiş? Kısaca ben bunları aktarayım. Sonrasında ayrıntıları da ineriz dilerseniz. Öncelikle Bu ertelemeyle ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii bu yani ben yanlış hatırlıyor olabilirim e, Bu yurt dışında bulunut da e, işte YouTube Facebook Twitter Instagram gibi e, servis sağlayıcı olan al sağlayıcı şirketlerin, e, temsilci bulundurma. Evet, evet. esas olarak ona ilişkin. Evet. <gülüyor> bunlar 3 aylık bir süre diye biliyorum ama yanlış evet, mı söylüyorum? Doğru, ay. Yok yok bir ay. Doğrudur. 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girer diyor. Dolayısıyla tam da esas olarak o temsilcilerle ilgili belirttiğiniz gibi. Evet, yürürlüğe getirme. Evet. <gülüyor> evet, evet. E, çok kısa şey söyleyeyim. E, trafik bilgisi kavramı var kanunda. E, yani hangi kanunda? temel kanunumuz 2007 yılında kabul edilmiş 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kan. İşte 2007 yılından beri yürürlükte olan bu kanunda işte süreç içerisinde dijital değişiklikler yapılmış. En önemli değişikliklerden bir tanesi de işte bu 7253 sayılı kanunla yani ee, geçtiğimiz ayın sonunda yapılan e, düzenlemelerle getirilen değişiklikler. Kısaca buradaki değişiklikleri dediğim gibi e, dinleyicilerimizin e, anlayabilmesi, takibini kolaylaştırması bakımından kısaca açıklamak istiyorum izninizle. E, şimdi kanunun ikinci maddesinde tanımlar var. Bu temel kanun, ana kanun diyelim, internet kanunu diyelim kısaca ona. O kanunun ikinci maddesinde tanımlar maddesi var. Ve o tanımlar maddesinin e, ikinci maddesinin C bendinde de trafik bilgisi kavramı var. Yani örneğin IP adresi, yaralanılan hizmetin e, başlangıç ve bitişi, varsa abonelik bilgisi gibi. Buraya port bilgisi kavramı da eklenmiş trafik bilgisinin içerisine. Yani acaba bu internete giren kullanıcılar e, hizmeti hangi... E, şekilde alıyorlar, nereden alıyorlar diye aslında port bilgisi diyebileceğimiz çok oldukça teknik bir giriş kapısı veya bir terminal olarak belki biz e, bilişimi teknik olarak çok yakından bilmeyenler için böyle ifade e, edebilirim. İkinci olarak peki, yine... Peki buyurun. peki özür dilerim. Bu söylediğiniz kavramın içine kullanıcılara ait kişisel verilerin kullanıcıları e, Yok şeysine... o buraya girmez ama zaten evet. e, e, trafik, Zaten e, sıkıntı bu evet. kavram var mı diye bu kanunla ilgili Yok port bilgisi kapsamında değil ama Zaten J bendinde yani trafik bilgisinin tanımlandığı J bendinde e, Varsa abonenin kimlik bilgileri de trafik bilgisi içerisinde yer alıyor Varsa abonenin kimlik bilgileri Dolayısıyla bu port bilgisiyle bu abonenin kimlik bilgileri arasında bu anlamda e, bir ilişki yok ama dediğim gibi zaten kanunun 2014 yılında değiştirilen şekliyle varsa abonenin kimlik bilgileri de ne yapılıyor ee, şey olarak nitelendiriliyor ee, trafik bilgisi kapsamında düzenleniyor evet ee, devam et. Peki zaten... bu yeni peki Buyurun. peki yeni yasa bu konuda kişisel verileri medya şirketlerinin kamu otoriterlerine bildirme gibi bir zorunluluk geçiriyor mu? Var mı böyle bir zorunluluk? Yani e, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak var diyebiliriz. E, i̇sterseniz genel tanımlamadan sonra şey yapalım ona geçebilir misin? Ben peki, genel olan kanunu e, dediğim gibi trafik bilgisi kavramına, port bilgisi kavramını dahil etmiş. E, ilk kez e, olarak kanunda tanımlanan sosyal A sağlayıcı kavramını görüyoruz. Bu kavramın esas olarak Alman hukukundan esinlendiğini anlıyoruz. Biz daha önce mesela işte e, sosyal medya, sosyal medya şirketleri gibi kullanımlar varken sosyal A sağlayıcı kavramı getirilmiş ve şöyle tanımlanmış: Sosyal A sağlayıcı, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses Konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler şeklinde tanımlamış. Gördüğünüz gibi bu sosyal ağ sağlayıcı da dediğiniz gibi TikTok'tan tutun da WhatsApp'a kadar veya hatta şimdi tartışılan Netflix'e kadar ki birçok şirketi ne yapıyor, kapsıyor. Bu arada Netflix ile ilgili şunu da belirtmek isterim ki. E, içerik sağlayıcı olarak da aslında Netflix'i daha önceki e, şeyde kanunun zaten ilk şeklinde olan içerik sağlayıcı olarak da nitelendirmek mümkün. Ama yine de sanki Netflix bu yeni dahil edilmiş gibi bir anlam olduğu için ben e, bunu da belirtmek istedim. E, önemli bir değişiklik işte bu e, yurt dışında olan e, şirketlerle ilgili ki bu çoğu şirket e, yurt dışı kaynaklı hatta belki tamamı Onlara yapılacak tebligatla ilgili e, özellikle idari para cezalarına ilişkin tebligatlarla ilgili e, bir düzenleme getiriyor. E, bu da e, anlaşılabilir çünkü gerçekten de biliyorsunuz ki hukukta bir idari işlemin veya bir yargısal kararın gerçek anlamda etki doğurması ancak onun tebliğiyle mümkün. Dolayısıyla bu anlamda bir e, tebligata ilişkin bir düzenleme getirilmiş Kanunun üçüncü maddesinde bir idari para cezası miktarı arttırılmış. Onu o yüzden kısaca atık yapıp geçiyorum. E, dört ve beşinci maddeleri ise kanunun esas olarak mevcut temel kanunumuzun yani 5651 sayılı internet kanununun kısaca sekiz ve dokuzuncu maddelerinde e, değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler yalnız esas olarak şöyle nitelendirilebilir. Evet. Hukuka aykırı içeriklerin çıkarılması veya e, internet sitesine erişimin engellenmesi şeklinde kanunun ilk şeklinde yani 8 ve 9. maddelerin ilk şeklinde değişiklikten önceki halinde e, e, temel olarak erişimin engellenmesi şeklinde bir e, idari yaptırım olarak nitelendirilebilir bir yaptırım vardı. Ancak e, bunun... E, Orantılılık ilkesi bakımından temel hak ve özgürlüklere müdahalede orantılık ilkesi bakımından sakınca teşkil etmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin bu yöndeki ihlal kararlarını gözeten kanun koyucu eğer mümkünse içeriğin çıkarılması, e bununla yetinilmesi, bununla bunun çıkarılması mümkün değilse erişimin engellenmesi şeklinde bir adeta kademeli yaptırım getirmiş diyebiliriz, kademelendirmiş diyebiliriz. Yeni yasa. Ee, evet, yeni yasa. Bunu söyleyebiliriz. Ee, ve bir de şey ki peki, peki, tam burada şunu da sorabilir miyiz? Tabii. Yani engellemenin dışında bir de bağlantı hızlarının düşürülebilmesi bank gibi bir. O ban genişliği şey. onu o daha ilerideki e, kanunun ek dördüncü maddesinde e, isterseniz onu or oraya da gelince konuşalım. Tamam, ne orada konuşun. Ya da orada ya da kendimden söyleyeyim. İlk kez rastladığımız bir şey e, kanunun ek dördüncü maddesiyle getirilmiş. Ee, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmaması halinde e, yine evet. e, önce bildirim yani uyarı, sonra idari para cezası, sonra idari para cezasının miktarının arttırılması, sonra reklam yasa ve nihayet e, en son band genişliğinin tra internet trafiği band genişliğinin %50 oranında durdurulması ve hatta ikinci kez yine de yerine getirilmezse %90'a kadar band genişliğinin daraltılması. Aslında bu band genişliği kavramı karşımıza ilk kez çıkıyor doğru ama bunu ne olarak aslında nitelendirebiliriz? Hangi tedbirin bir uzantısı olarak nitelendirebiliriz bunu? Erişimin engellenmesinin bir uzantısı olarak nitelendirebiliriz. Erişim engellenince bütünüyle %100 oranında erişemiyorsunuz. Bu bant genişliğinin daraltılması ise erişimin engellenmesinin daha da ne yapılmış? Aslında yumuşatılmış, yumuşatılmış hali. Yumuşatılmış bir hali. Ama, ama ama ama yumuşatma da neredeyse %90'a kadar vardığı için aslında adeta neye varıyor? Belli durumlarda erişimin engellenmesi haline de varıyor diyebiliriz bir anlamda. Evet. Ee, içeriğin e, çıkarılması şeklinde dediğim gibi bir kademelendirme getirip orantılılık ilkesine uyum sağlanmaya çalışılmış. Şeyi de görüyoruz burada e, kanun koyucu bu tür kararların yani gerek erişimin engellenmesi gerek içeriğin çıkarılması kararlarının yerine getirilmesinin infazının adeta artırılma ihtimalini e, sağlamak için yerine getirilmesini garantilemek için ee, daha önce sorumlu kişi olarak getirdiği kavramı veya içerik sağlayıcıyı şimdi içerik yer ve erişim sağlayıcılarının tamamı şeklinde sorumlu tutmuş. Yani adeta içerik yer ve erişim sağlayıcılar müştereken sorumlu olacaklar bu kararın yerine getirilmesi bakımından. Dolayısıyla kararların infaz kabiliyetini uygulanmasını kanun koyucu mutlaka getirmek istiyor. Kamuoyunda çok tartışılan bir düzenlemeye izninizle geçmek istiyorum şimdi. Kanunun e, sistematiğine uygun olarak, kronolojik sırasına uygun olarak o da unutulma hakkıyla ilgili olarak getirilmiş bir düzenleme. E, yapılan e, düzenleme ile e, kanunun 9. maddesine bir 10. fıkra eklenmiş ve 10. fıkra şöyle diyor, diyor ki İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilir kararda birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir diyor. Şimdi bu Çok tabii üzülüyorum. ki şimdi. Buyurun. Bu, bu, e, yani asıl önemli konulardan biri de bu evet. idari kararın e, veya bu kararın kimin tarafından uygulanacağı, bu yaptırımın kimin tarafından uygulanacağı, mesela içeriğin yayından çıkarılması düzenlemesinin kimin tarafından yapılacağı meselesi yani bir hakim mi diğer anayasadaki düzenlemeler çerçevesinde bir hakim kararı mı gerekiyor yoksa idare bu konuda hakikaten bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu başkanlığı. kurumuna, başkanlığına bir İdare olarak bir yetki mi veriyor? Yok bu anlamda bu içeriğin çıkarılması kişilik haklarının ihlali sebebiyle e, içeriğin çıkarılması diyebileceğimiz e, bu ilişkilendirmeme ilişkin karar ancak hakim tarafından verilebiliyor. Burada bir tereddüt yok. Çünkü evet, madde çok açık olarak e, hakim tarafından diyor. Bu unutulma evet. hakkı kapsamında. Tabi yalnız burada hemen şunu belirtmek lazım unutulma hakkıyla ilgili anayasa mahkememizin daha önce verdiği 2016 yılında verdiği 3 Mart 2016 tarihinde verdiği bir karar var. NBB kararı anayasa mahkemesi genel kurulunca verilmiş. Şimdi bu evet. karar unutulma hakkıyla ilgili hakikaten çok temel bir karar ve çok yerinde saptamalar yapmış bu NBB kararı. E, ve e, karara konu olayı da kısaca hem e, dinleyicilerimizin e, merakını gidermek bakımından da paylaşmak istiyorum. E, hem de olayı anlamak açısından önemli. Evet evet, evet evet evet olayı anlamak açısından da. Başvurucu e, 1998 Hı. ve 1999 yıllarında uyuşturucu madde kullanma e, suçundan dolayı ceza soruşturmasına, kovuşturmasına maruz kalmış ve bunlar da ne olmuş? Gazete arşivlerine ve dolayısıyla internette yer almaya başlamış. Başvurucu şey yapmış, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş. Bunların unutulma hakkı kapsamında daha doğrusu kendi kişilik haklarını saldırı teşkil ettiğini sürekli karşısına çıktığını, bu nedenle sosyal yaşamda, günlük yaşamda zorlandığı gerekçesiyle bunların içeriklerinin çıkarılmasını istemiş internetten ve fakat İstanbul Sulh Ceza Hakimliği aslında talebi kabul ettiği halde e, itiraz üzerine e, İstanbul e, 2. Asya Ceza Mahkemesi itiraz makamı olarak burada haberin görünür gerçekliğe uygun olduğu gerekçesiyle e, başvurucunun talebinin reddine karar vermiş ve iş anayasa mahkemesinin önüne kadar gitmiş. Dediğim gibi anayasa mahkemesi genel kurulunca üstelik de oy birliğiyle verilmiş bir karardır bu karar. Ve kısaca şunu diyor, diyor ki evet ifade özgürlüğü bakımından internet çok yaşamsaldır, doğru. E, hem bilgilenmek bakımından hem e, fikirlerin, düşüncelerin e, yayılması, paylaşılması bakımından. Bununla birlikte diyor, buna karşılık bir taraftan da kişilerin, kişilik haklarının da korunması lazım. Özellikle ne? Özellikle anayasanın beşinci maddesinde düzenlenen e, devletin, e, yükümlülüğü yani kişilerin maddi ve manevi e, yönden ya, gelişimini e, sağlama e, yükümlülüğü e, yönünden. E, yine ne yapmış? Özel hayat yönünden meseleyi ele almış. Bu bilgilerin kişinin özel hayatı kapsamında olduğunu da belirtmiş. Şimdi ortada ne var? Ortada bir taraftan e, özel hayat içerisinde ge çok geniş kapsamlıdır biliyorsunuz. Özel hayat. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ee, böyle yaklaşır özel hayata tanımlanması çok zordur der. Ee, bu bilgilerin özel hayat kapsamında olması ve korunması gereği. Ama öte yandan da ifade özgürlüğü anayasanın 26. maddesindeki ifade özgürlüğü ve 28. maddesindeki bu ifade özgürlüğünün özel bir görünüm biçimi olan e, ne? Basın özgürlüğünün ne yapılması aslında karşı karşıya gelmesi e, e, söz konusu. Ne diyor Anayasa Mahkemesi? Diyor ki burada biz ne yapmak zorundayız? Bir dengeleme yapmak zorundayız. Bu dengeleme diyor özellikle internetin yaygınlaşması sebebiyle diyor bireyin aleyhine dönmeye başlamıştır diyor ve ne diyor e, burada bu başvurucunun e, ne olması e, sıradan bir kişi olması bakın bence kararın bu kısmı çok önemli ve hatta kararda diyor ki siyasi bir kişilik olmaması, medyatik bir kişilik olmaması sebebiyle e, bu kişiyle ilgili içeriğin e, internette yer almasında kamu yararı yoktur diyor ve ihlal kararı veriyor. Bu konu bu konu, bu konu çok bakın bu çok önemli bir şey yani siyasi bir kişilik kamu tarafından bilinen bir kişilik olmaması nedeniyle diyor. Evet. Bu konuyu daha sonra, de daha sonra daha evet. sonra değerlendirelim evet. bu konuyu değerlendirelim. Evet. Hı hı. Evet. evet. Ee, şimdi devam ediyorum o halde. Tekrar kanuna dönelim. Kanunun ile gidelim. Şey şimdi... özür dilerim. Bu Mesela... anayasa mahkemesinin e, kişinin özel hayatıyla ilgili olan e, haklarını ki bizim anayasamızda da özel hayatın gizliliği diye bir, zaten evet. açık hı. bir düzenleme var. Evet. Bu hak ile e, kamunun bilgi edinme ve bireyin ifade özgürlüğü arasında bir karşıtlık meydana geldiğinde hangisine üstünlük sağlayacağımız konusunda Anayasa Mahkemesi 2016 tarihli bu kararında tartışma yapmış. Ve bu tartışmayı yaparken de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda koyduğu kriterleri esas alarak evet, yapmış. Evet, evet. Ve sonuçta ne demiş? Bu yani eğer hakikaten... Ee, bu medya dediğimiz sosyal medya dediğimiz medyadaki yapılan sesli görüntülü yazılı iletiler kişinin özel hayatını e, olumsuz yönde etkiler ve e, bu hakkın ihlalini artırır duruma gelirse bu e, bu hak e, korunmalıdır diyor sanıyorum anayasa makinesi. Evet evet evet, evet, evet, evet. evet. Güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Bu Buyurun, devam et, nasıl devam edelim? Evet, edeyim? o zaman, o zaman e, yasaya geçiyoruz tekrar. Evet, evet tamam. E, şimdi e, bu son yapılan düzenleme ile e, internet kanununa ek bir dördüncü madde eklenmiş. İşte bu ek dördüncü madde aslında bu değişikliklerin belki de en önemlisi olarak ne yapılabilir? Nitelendirilebilir ve çok e, uzun bir ek madde bu ek dördüncü madde e, bir sayfayı aşkın e, yani öyle söyleyeyim ki dinleyicilerimizin kafasında biraz daha somutlaşsın. E, şunu söylüyor diyor ki bu ek dördüncü madde e, Türkiye'de diyor günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları ki hepsi yurt dışı kaynaklı neredeyse, e, neredeyse öyle. evet Bunlar diyor kendileri adına yapılacak e, tebligatın e, kabulü ve diğer yükümlülükleri bakımından e, en az bir kişiyi Türkiye temsilci olarak belirlemek zorundadırlar diyor. Ve e, bu kişinin kim olduğunu e, adresini de e, internet sitelerinde e, göstermelidirler diyor. Ve diyor ki eğer... Yani... E, Resmi gazetede yayın tarihi olan 31 Temmuz e, tarihinden itibaren 3 ay içinde bunu yapmak evet, evet. zorundalar. Aynen, aynen. 1 Ekim itibariyle yapmak zorunda. Evet. evet. E, ve diyor ki temsilci şayet gerçek kişi ise diyor, bu kişi diyor Türk vatandaşı <gülüyor> olmak zorundadır diyor. Şimdi devam ediyor. İşte girişte de kısaca konuştuğumuz kademelendirmeyi getiriyor şimdi. Diyor ki eğer bu Temsilci belirleme ve bu temsilcinin adresini, kimlik bilgilerini kuruma bildirmeme yükümlülüğüne aykırılık söz konusu olursa diyor. E, kurum ne yapacak? Bilgi teknolojileri kurumu te, sosyal ağa e, bildirimde bulunacak. Sosyal ağ sağlayıcısına bu bildirimden itibaren 30 gün içerisinde temsilci yükümlülüğü yerine getirilmezse e, ne yapılacak? Şirkete 10 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek. İdari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine de yükümlülük yerine getirilmezse bu kez 30 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek. Bu takdirde de yine de yükümlülük yerine getirilmezse yani temsilci bulundurulmazsa e, diyor ki Türkiye'de mukim vergi mükelleflerinin tamamı ne yapamayacak? Onlara reklam veremeyecek, reklam yasağı getiriyor. Ve ikinci olarak bu daha önce yapılmış veya yeni reklamlara ilişkin para transferi de yapılamaz diyor. Böyle bir yasak getiriyor. Reklam yasağına rağmen eğer şey yapmazsa e, sosyal ağ sağlayıcı yine de yükümlülüğünü yerine getirmezse işte bu yani kez temsilci kez, bulundurma yükümlülüğünü diyorsun, evet, değil Yani mi? temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezse işte bu kez karşımıza ne çıkıyor? Bu kez karşımıza internet trafiği band genişliğinin %50 oranında daraltılması söz konusu olabiliyor. Yalnız bunu bunu yine suç ceza hakimi verecek bu internet trafiği bank genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için. Tabii ki suç ceza hakimi bildiğiniz üzere ceza muhakemesindeki temel ilkelerden birisi olan davasız yargılama olmaz ilkesi uyarınca. Suç ceza hakimi bunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı'nın başvurusu üzerine böylesi bir kararı verebilecek, verecek. Yani tabii ki burada suç ceza hakiminin elbette ki takdir yetkisi var acaba bu talep e, şeye uygun mudur değil midir kanuna e, uygun mudur değil midir diye bir değerlendirecek dediğini peki bu kan... kararı itiraz bu kararı itiraz evet bu karara itiraz konusunda çok ilginç bir şey yapmış kanun koyucu demiş ki bu karara itirazlara ilişkin olarak sadece şunu demiş başkan tarafından demiş 5271 sayılı e, ceza muhakemesi kanununa 268. göre itiraz e, evet 268 ve devamına göre tabii ki itiraz kanun yoluna gidilebilir demiş. E şimdi e ya yani. ben, bu aslında gereksiz bir hüküm. E, neyi biliyoruz? E, CMK 267'ye göre bütün hakim kararları nedir? itirazı kabil kararlardır. Birincisi ve hatta bu. mahkemenin bazı kararları Evet, hatta bazı mahkeme kararları. İşte örneğin tutukluluğun devamı gibi kararları. E şimdi ve böylesi hükmetmeleri. Evet, böylesi bir hüküm varken siz niye bunu getiriyorsunuz? Bunu hakikaten anlayabilmek mümkün değil. İkincisi Doğrusu Ali buyurun, Bey ben bunu buyurun, şöyle anlıyorum. Buyurun, buyurun. Yani bu itirazın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca yapılabileceğini açıkça söylemesi hı hı. bu kısıtlamadan zarar gören kişi ya da sosyal ağ sağlayıcı şirket ya da kişilerin itirazlarının olamayacağı gibi bir ama, sonuca götürüyor beni. Ya, ama korkunç olur böylesi bir sonuç. Ee, Sayın, ama işte şimdi e, e, e, sizin söylediğiniz abi. gibi mahkeme kararları, hakimlik kararları ile ilgili olağanüstü bir kanun yolu olarak kabul edilen 267 Ceza Muhakemeleri Kanunu 267 ve 268. maddelerinde düzenlenen itiraz müessesesini bununla ilgili olan her kişi tarafından itiraz edilebileceğine göre hatta şimdi e, salıverilme kararlarına karşı bile savcının itirazı düzenlendi biliyorsunuz. Evet. Şimdi burada sadece bu itirazın e, bu talepte bulunan bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu başkanlığına ait olduğunu ifade eder bir düzenleme yapılması yani bu talebin kabul edilmemesiyle ilgili bir karara e, itiraz yolunun açık olması Diğer tarafın itiraz imkanının olmadığı gibi bir sonuca götürüyor beni ki bu çok tehlikeli bir düzenleme diye düşünüyorum. Ya ben de eğer böylesi yorumlanır ve uygulanırsa bence de yani bu kabul edilebilir bir hukuk devletinde bu kabul edilebilir bir şey olmaz. Çünkü hak arama özgürlüğünün bir uzantısıdır kanun yollarına başvuruda. Hak arama özgürlüğü de anayasamızın 36. maddesinde temel bir hak ve özgürlük olarak düzenlenmiş. Ve yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yine düzenlenen adil yargılanma hakkına mündemiş bir e, unsur olarak görülüyor. Dolayısıyla burada örneğin diyelim ki A sosyal A sağlayıcısı hakkında internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasına karar verildi. Bu şirketin bu karara itiraz edememesi e, doğrusu düşünülemez. E, ve Eğer böylesi bir yorum olursa tabii ki ne olur? O takdirde e, bu şirket e, mesela ne yapabilir? Anayasa Mahkemesi'ne kanımca artık başvurulabilir e, bir e, olağan kanun yolu olmadığı için ne yapabilir? Doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla e, meseleyi götürebilir diye düşünüyorum. Yani başka türlü e, bunu yorumlamak evet. bence mümkün değil. Esasen, esasen Cumhurbaşkanı'nın Temmuz ayı başında kişilerin başta Kızı Esra Albayrak ya da aileden herhangi biri ya da başka bir kamu görevlisi ya da başka bir kişiyle ilgili hakikaten sosyal medyadaki kişilik haklarına yönelik yayınların yasaklanabilmesini, kontrol altına alınmalarını istemek gibi çok haklı ve doğru bir gerekçenin Gerçekten doğru uygulanıp uygulanmayacağı evet, meseleleri var şey çok, çünkü evet, çok, çünkü çok bu kararı et temas evet. çünkü bu kararı maalesef idareden gelen ya da savcılıktan gelen ya da bakanlıktan gelen istekleri hiçbir şekilde geri çevirmeyen maalesef suç ceza hakimleri gelecek ve suç ceza hakimlerinin bugün kişilik katları ile ilgili <Gülüyor> özgürlüklerle ilgili verdiği kararların %90'ının hukuka uygun olduğunu söylemek kabil değil. Yani baştaki bu gerekçe fiilen özgürlükleri, ifade özgürlüğünü engeller bir hale gelecek diye korkuyorum. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra da bazı ayrıntıları tekrar konuşalım diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Hukuk güvenliği programında yeni medya yasası diye adlandırdığımız 7253 sayılı yasayı e, doktor avukat Ali Pehlivan ile konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve sonra bu yasa ve yasanın getirdiği yenilikler veya riskler, e, sıkıntılar, olumlu yönler bunları konuşmaya devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da e, hukuk güvenliği programında e, kamuoyunda e, sosyal medya yasası diye adlandırılan e, 31 Temmuz tarihli resmi gazetede yayınla, yayınlanarak yürürlüğe giren 7253 sayılı yasanın e, eski mevzuatı getirdiği e, düzenlemeleri konuşuyoruz. Bu Burada ifade özgürlüğüyle ilgili nasıl sınırlandırmalar getirilecek, idarenin bu konuda müdahaleleri nasıl olacak? Ee, acaba e, bu düzenlemenin yapılması gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından söylenen kişilerin kişilik hakları ile ilgili korunma e, ihtiyacı ve e, Anayasa Mahkemesi'nin 2016 tarihli yine e, e, sizin söylediğiniz Ali Bey 2016 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin kişilerin unutulma hakkına ilişkin kararı bu kararda tartışılan çerçeveler içinde nasıl bir uygulama getireceğini göreceğiz. Öyleyse bu yasayla ilgili yeni düzenlemeyi konuşmaya devam edelim. Evet. Ee, teşekkür ederim. Ee, aradan önce e, tespit ettiğiniz e, nokta çok önemli. Yani bu yasal düzenlemenin uygulanması nasıl olacak? Aslında bütün mesele bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne baktığımızda da, Anayasa Mahkemesi kararlarına da baktığımızda bunu görüyoruz. Yani somut olayda acaba gerek idari makamlar, gerek yargısal makamlar e, başvuruyu, başvurunun e, somutullarını e, gereği gibi değerlendirebilmişler midir? Bu değerlendirme esnasında, bu uygulama esnasında ifade özgürlüğünün temel değer olduğunu, demokratik toplumların varlığı bakımından vazgeçilmez olduğunu, yaşamsal değerde olduğunu gözetmişler midir? İkinci olarak bu ifade özgürlüğüne yapılacak müdahale, getirilecek sınırlandırma ee, Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, ilgili maddesinde 10 ve 26'daki sınırlama sebeplerine uygun mudur ve orantılı mıdır? Ee, bu Bunları yapması tabii ki beklenir. Hem idari makamların hem e, yargısal makamların. E, ben inşallah e, öngörünüzün gerçekleşmeyeceğini umuyor ve diliyorum. E, biliyorsunuz 2014 yılı Haziran'ında Suç Ceza Hakimlikleri Kurum olarak Mevzuatımıza dahil edildiler daha önce sulh ceza e, mahkemelerindeki hakimler veya asliye ceza mahkemesi veya hatta ağır ceza mahkemesindeki nöbetçi hakimler bir anlamda sulh ceza hakimliği görevi yapıyorlardı ama 2014 Haziran'ında kurum olarak da sulh ceza hakimlikleri mevzuatımıza dahil edildi teşkilat kanuna 5235 sayılı teşkilat kanuna ve orada kanunun gerekçesinde şu deniyordu. Sulh ceza hakimlikleri için bunlar özgürlükler hakimi olacaklardır. Ee, umarım e, suç ceza hakimlikleri bu tür başvurularda, bu tür e, uyuşmazlıklarda e, işte Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, bu iştahatlarına uygun bir şekilde kendi e, kanunun kuruluş gerekçesinde belirtildiği şekilde buna uygun bir şekilde e, somut olaylara, uyuşmazlıklara çözüm getirirler inandırırlar ben muhafaza etmek e, istiyorum. E, şeyi söylediğim. Ben niçin e, ben özür dilerim. Buyurun, ben niçin bu suç ceza hakimlikleri sizin söylediğiniz bu kriterlere uygun hareket edecekler mi diye endişe içindeyim. Çünkü hakikaten e, özel yetkili mahkemeleri ve arkasından terörle mücadele kanunuyla kurulan mahkemeleri kaldıran bunun kaldırılışını Türkiye hukuk tarihi açısından çok önemli bir nokta olarak kabul etmiştim. Ama aslında bu suç ceza mahkemeleri kurulduktan ve arkasından uygulaması başladıktan sonra e, kaldırılan özel yetkili mahkemelerin ve terörle mücadele e, mahkemelerinin yerine bu suç ceza hakimliklerinin e, kurulduğunu anlamış oldum. Ve bu bakımdan e, bu yasayla ilgili Hakim kararı güvencesi getiren maddelerde bile e, çok ciddi sıkıntılar yaşayabileceğimiz endişemi bu nedenle taşıyorum. Ve diliyorum ki e, bu, bu umduğumuz e, gibi olmaz. E, daha e, söylediğimiz gibi hem anayasaya hem daha önceki mevzuata hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına uygun bir uygulamaya imza atar suç ceza hakimlerimiz. Evet, evet. Ben bu dileğinize ben de içtenlikle katılıyorum. <gülüyor> evet, e, şey söylüyor kanun, eğer diyor e, yükümlülük yerine getirilirse, temsilci belirleme ve bildirim yükümlülüğü yerine getirilirse, idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve varsa verilmiş ise internet trafiği, bank genişliğinin daraltılmasına ilişkin hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak diyor. Yani özetle aslında bu sosyal ağ sağlayıcılarına e, mutlaka Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getiriyor. E, ilginç bir düzenleme daha ilk kez mevzuatımıza dahil edilen bir düzenleme. O da şu e, ister gerçek kişiler ister tüzel kişiler e, ne yapabilecekler? E, kendi kişilik haklarına saldırı da bulunulduğu gerekçesiyle buna ilişkin yayınların e, ne yapılmasını buna ilişkin içeriklerin kaldırılması için e, sosyal ağ sağlayıcılarının yayından başvuru, evet, başvurabilecekler. E, ve diyor ki kanun bu takdirde diyor bu sosyal ağ sağlayıcıları en geç diyor 48 saat içinde olumlu veya olumsuz bir cevap vermek zorundadırlar diyor. Ve ekliyor diyor ki Olumsuz cevaplar da mutlaka ne olmalıdır gerekçelendirilmelidir diyor kanun bu e, bu anlamda mevzuatımızda yeni bir e, hüküm. Devam ediyorum e, yine sosyal ağ sağlayıcılarına yani Türkiye'den erişimi günlük bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına e, rapor sunma e, yükümlülüğü getiriyor. Ee, özellikle neye dair? Bu kişisel başvurulara e, verilen cevaplar, kişisel başvuruların sayısı gibi e, raporların yayınlanması zorunluluğunu getiriyor. Ve bu raporun 6 ayda bir e, yayınlanmasını ve mutlaka hem kuruma sunulmasını ve hem sosyal ağ sağlayıcısının internet sitesinde yayınlanmasını öngörüyor. Ee, Sanıyorum söyleyelim. bu düzenleme de... Buyurun. Bu düzenleme de Haziran 2021'e kadar, yani tabii. rapor vermeye ilişkin yükümlülük düzenlemesi de Haziran 2021'e ertelenmiş durumda değil mi? Ee, yok, bu, bu, bu hemen yürürlüğe, şey, gerçi tabii temsilci bulundurma yürürlüğe girmediğine göre ona bağlı olarak da haklısınız, evet. Ona bağlı olarak da bu da tabii ki söz konusu olmayacak, evet. Ee, evet. Devam ediyorum peki, ben. Peki, peki. Siz devam edin ama bu arada şunu lütfen atlamayalım. Yani bu, bu bu tür bir yasal düzenlemenin getirdiği çerçeve yurt dışında nasıl? Mesela işte e, Avrupa ülkelerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, altına imza atmış olan ülkelerde nedir? Onu da lütfen bir e, evet. değinelim. E, o halde çok kısa ben Almanya örneğinden söz edeyim. E, biliyorsunuz ki... E, 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren yeni ceza adalet sistemimizde diyelim. Biz yönümüzü aslında özellikle ceza ve ceza muhakemesi hukuku konusunda Almanya'ya döndük. Zaten daha önce de çok sıkı ilişkilerimiz vardı. Bu anlamda da aslında biz yine Almanya örneğini örnek almışız. Ve kanunun zaten gerekçesinde de Almanya'daki kanunun örnek alındığı, Belirtilmiş. Yalnız e, bir takım değişiklikler, farklılaşmalar var. Ben isterseniz kısaca onlara değineyim. E, bir kere kanun yapma tekniği bakımından Almanya ile ülkemiz arasında bir fark var. Almanya e, bu kanunla ilgili 2015 yılında sorunun paydaşlarıyla meselenin paydaşlarıyla 2015 yılında bir çalıştay yapmış ve bu çalıştaydan iki yıl sonra yani 1 Ekim 2017'de ancak kanunu kabul etmiş kanun yayınlanmış dolayısıyla e, yasa yapma tekniği bakımından bu anlamda bir farklılaşma var bunu öncelikle belirtmek lazım ikinci olarak Almanya'daki kanunun e, kapsamı bizimkine göre daha dar şöyle daha dar Almanya'daki kanun kar elde e, ama kar elde etme amacı olan e, sosyal A sağlayıcılarını kapsıyor sadece. Kar elde etme amacı olan sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. Ama bizde dikkat ederseniz kar elde etme amacı olsun olmasın bütün sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. Örneğin WhatsApp'ın kar elde etme amacı yok. E, ama buna rağmen WhatsApp'ta bu kapsamda. E, ikinci olarak yine e, kapsamı dar kanunun o da şu. E, Almanya'daki kayıtlı kullanıcı sayısının Minimum 2 milyon olması lazım ki bu yükümlülükler söz konusu olsun. Örneğin temsilci bulundurma yükümlülüğü. Bizim kanunumuz bu anlamda da yine Almanya'dan bir parça farklılaşıyor. Bizde e, kayıtlı olmasanız bile e, sayıya dahil ediliyorsunuz ve sayı 2 milyon değil 1 milyon. E, son olarak da hukuka aykırı içerikler konusunda e, bizim kanunumuz e, ne yapmamış bir ayrıntılandırma getirmemiş. Buna karşılık bu hukuka aykırı içerikler konusunda Alman kanunu e, ceza kanununun ilgili maddelerini tek tek tek zikretmek suretiyle bir belirleme yapmış. Dolayısıyla ne yapmış? Tağdat an, etmiş da, eski evet, tabirle. Evet aynen çok çok doğru eski ta, tağdat etmiş dediğiniz gibi sınırlandırmış. Dolayısıyla bu yasa dışı içeriklerin belirlenmesi konusunda da ciddi bir daraltma ciddi bir ve somutluk getir somut somutluk, getir, somutluk. Evet, getir. somutlaştırma da söz konusu olmuş e, Oysa bizim diyorsunuz? Oysa bizim yasada bu yok diyorsunuz Evet evet bizim yasamızda ne yazık ki bu yönde bir somutlaşma Bu anlamda yok e, sadece kanunun 8 maddesinde e, tek tek sayılan bazı suçlar var onlarla sınırlı olarak var Onun dışında e, yok e, böylesi bir sınırlama Raporlama yükümlülüğü benzer ee, kanunun Alman kanunu ikinci maddesinden belli ki zaten alınmış. Hatta zamanlaması bile aynı altı ayda bir. Ee, yalnız burada Alman kanunu bu raporun içeriğinde neler yer alacak adeta sosyal ağ sağlayıcısına kolaylıklar sağlamış. Ama bizim kanunumuzda e, bu raporun ayrıntılandırılmasına dair bir şey yok. Belki karşılaştırmalı hukuk gibi yararlanmak suretiyle muhtemelen sosyal ağ sağlayıcılar bundan yararlanacaklar. Ee, ya yönetmelik de çıkarılabilir bununla ilgili ama tabii yönetmeliğin ne olacağı ve sizin söylediğiniz Almanya'daki düzenlemeye uygun, daha doğrusu evrensel ilkelere uygun bir e, yönetmelik mi olacağını e, bilemiyoruz. Evet, evet. E, şey, e, kanunun üçüncü maddesi, Alman kanunu üçüncü maddesi yasaya açıkça, kanuna açıkça aykırı içeriklerin 24 saat içerisinde çıkarılmasını diye düzenlemeler var. Ee, ve şeyi söyleyelim, son olarak Alman kanunuyla bizim kanunumuz arasındaki temel bir fark olarak e, orada temsilci bulundurulmadığı takdirde e, bank genişliğinin daraltılması gibi bir e, yaptırım yok ama bizde böylesi bir yaptırım var ve bu tabii ki aslında Fiilen erişimin engellenmesidir onu da belirttik girişte. Ben çok kısa bir iki cümleyle zamanımız daraldı. Görüşlerimi bir iki cümleyle özetleyelim. Evet. İfade evet, özgürlüğü demokratik toplumların varlığı bakımından çok yaşamsal ve internetin yaygınlığı, kullanım kolaylığı, ucuzluğu hatta ücretsizliği sebebiyle bu ifade özgürlüğünün kullanımı bakımından internet yaşamsal değerde. Bu itibarla, bu itibarla e, gerek idari makamların gerekse yargısal makamların e, konuyla ilgili e, uyuşmazlıklarda e, Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu e, yaklaşımına ve bizim yine anayasamızdaki temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak düzenlemelere uygun hareket e, etmelerinin e, önemli olduğunu e, belirtmek istiyorum. Dilek ve temennim de hem idari makamlarımızın hem yargısal makamlarımızın buna uygun davranacakları e, dır. E, teşekkür ediyorum davetiniz için tekrar e, Sayın Yelak. Evet. evet bu söylediğimiz şeyler, çerçeveler hakikaten e, demokratik toplum için, hukuk devleti için ve bireyler açısından hukuk güvenliği için dikkate alınması, göz ardı edilmemesi ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken kriterlerdir diye düşünüyoruz ve bizim programımızda zaten bu hukuk güvenliğinin sağlanması açısından normları, yargısal kararları e, değerlendirip bu konuda e, tartışmayı olumlu bir e, sonuca bağlamak yönünde. E, peki, tekrar teşekkür ediyoruz. Beciğenim, Belki de bu konuyu beciğenim. tekrar beciğenim. konuşmamız beciğenim. gerekiyor. Özellikle e, Anayasa Mahkemesi'nin 2016 tarihli kararındaki işte siyasi olmayan, kamuoyunun e, yakından e, tanıyıp bildiği kişiler olmayan ilgili e, kişilerle ilgili e, unutulma hakkıyla siyasi kimlikli kamuoyunda bilinen kişilerle ilgili eleştirileri, açıklamaları içeren e, haber, yayın ve iletilerin e, çerçevesi konusunu belki de bir başka programda konuşmamız gerekiyor. E, tekrar teşekkür ediyorum e, teşekkür izleyicilerimize ederim. ve bize bütün zor şartlar içerisinde bu programa... Hazırlamakta yardımcı olan Açık diyor ya ve e, Ömer e, arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere Hoşça kalın diyorum hoşça kalın hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybürt Tunçel. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.